Teşekkür ederiz hocam. Devam edelim. Çiğdem Hanım bizlere selamlarını göndermişler. Şöyle soruyor hocam. Hem Ramazan orucunu katalım biz buna hem de nafile orucunu katalım. Sahura kalkmadan oruç tutsak olur mu diye soruyor. Sahurda kalkıp niyet etmedim. Gün içerisinde niyet ettim. Olur mu diye soruyor. E, tabii bu çok genel bir soru. E, oruca niyetler farklılık arz eder. Mesela Ramazan orucu için bir kimse e, geceden niyet etmeyip sabahleyin niyet etse kuşluk vaktine kadar niyet etme durumu söz konusudur. E, o zamana kadar niyet edebilir. Nafile bir oruca efendim, e, niyet edebilir bu süre içerisinde. Ama mesela bir kefaret orucu için illaki imsak vaktinden önce niyet etmesi lazım. Kaza orucu için hakeza imsak vaktinden önce niyet etmesi lazım. Yani bütün oruçlar için tek bir niyet vakti yok. Kaza orucuna göre değişiyor, nafile oruca göre değişiyor, Ramazan orucuna göre değişiyor. Kaza orucu için imsak, i̇msak orucu vaktinden için ve kefaret oruçları tamam. için imsak vaktinden önce niyetini tamamlamış olması gerekir. Ama Ramazan orucu ve nafile oruçlar için illaki imsak vaktine kadar niyet etmesi gerekmiyor. Hı hı. Öğleye yarım saat kalana kadar niyetini yapabilir. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.